Merhabalar. Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün günlerden Perşembe ve programı dinliyorsanız saat 11.30 olmalı. Umarım öyledir. Ee, bugün programda konuğum Tayfun Serttaş. Hoş geldin Tayfun. Hoş buldum. Ee, yorgunsun. Ee, bu bir bant kaydı sevgili dinleyiciler. Ee, çok keyifli bir sergi ve keyifli bir kitaba doğru ee, zaman hızla yaklaşırken... E, Tayfun'a teşekkür ediyorum. Ben tekrar e, vakit ayırdığı bütün o yoğunluk içerisinde siz bu kaydı dinlerken bütün bu e, maraton umarım ki e, gevşemiş ve rahatlamış olacak. E, sen de keyifle dinlemek fırsatı bulacaksın Tayfun umarım ki. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Neye hazırlanıyorsun Tayfun? E, Mimarlar Mezarlığı isimli yeni projeye hazırlanıyoruz. Stüdyo Hı -hı. X'te e, benim için 10 yıla kadar geriye götürebileceğim bir proje aslında. Hı -hı. E, ve e, mekan açıldıktan sonra bir ilk defasında İstanbul'da doğrudan mimari ve sanat arasında çalışan bir mekan oluştuktan sonra e, Servay ile konuşurken böyle bir e, fikir ortaya çıktı ve e, ne yapabiliriz derken zaten benim halihazırda hazırda bekleyen bir projem vardı ve belki bunu ayağa kaldırabiliriz Hı -hı. dedim e, proje kısaca İstanbul'daki bütün e, mimar yazıtlarının yalnızca Beyoğlu değil e, 19. yüzyıl modernleşmesine ev sahipliği yapmış semtlerdeki özellikle işte Eminönül Sirkeci Katıköy'den iki mimarım var birkaç Hı -hı. örnek Boğaz'dan var. Yıllar içerisinde topladığım mimar yazıtlarından bir araya geliyor. Şöyle diyelim mi? Aha. Çünkü programı sadece mimarlar dinlemiyor pek Aha. çok insan dinliyor. Ya da gözlerinden kaçmış bir şey de Bu mimar, mimar yazıtı nedir? Yazıtı nedir? Mimar Hı -hı. yazıtı özellikle 1870 yılından sonra İstanbul'da binaların köşesinde okunmaya başlayan ...başlanan e, mimarların yaptıkları binalara isimlerini, soy isimlerini bazen tarihle... Hı hı. ...bazen mimar ünvanıyla, bazen e, architect e, engineer yani e, müteahhit... ...ya da e, mühendis e, sıfatıyla kendilerini tanımladıkları... ...ve aslında mimari de bireyselleşmenin oluşmaya başladığı dönemin elimizdeki en büyük e, kanıtlarıdır. Hı hı. Mimar yazıtı e, önceki dönemin anonim mimarisinden farklı olarak... Ee, ...batıllaşma dönemi, e, ya apartmanlaşmayla hı hı, beraber hı. gelen aslında batıllaşma dönemi sonrasının çok karakteristik e, unsurlarından bir tanesi... ...bina üzerine görebileceğiniz e, mimarisi ne işe yarar? Aslında o dönemin ortamında mimarisi da en çok e, reklama yarardı. Hı hı. Çünkü bunların büyük bölümü saray mimarları değil yani bu sergide bir balyanlar, bir e, aronkolar yok... Daha fazla orta alt sınıf diyebileceğimiz mimarlar büyük bölümü Avrupa'dan gelmiş konsolosluk işleri için buraya gelmiş hı hı. bakmış şehirde bir para var kalmak istemiş birkaç apartman yapmış gitmiş bazıları sadece hayatı boyunca bir bina yapmış hı hı. insanlar. Aslında bu... sivil mimarlı yani o dönemin sivil mimarlığının aynen. E, aynen. imzaları bunlar. Aynen o dönemin e, saray mimarisinin yanında Hı -hı. oluşmaya başlayan sivil mimarının aslında o dönemki en büyük kanıtları elimizde ve bu mimarlarla ilgili de çok fazla fikre e, sahip değiliz. Bugün birçoğunun sadece isimleri ya da bir Google'da bir arama motoruna girdiğimizde e, e, çok küçük basitçe bir biyografik bilgiye monografik bilgiye dair ulaşmak neredeyse mümkün değil. E, Tabi. O dönem şartlarında da onların pozisyonlarını düşünmek gerekiyor. Yani yeni evet. bir mimarizmle oluşurken... Ee, ki mimar da bir modern zaman çocuğuysa ve evet. biz aslında mimari modernizmden her ne kadar bir taraftan 16. yüzyıla referans verip işte Mimar Sinan gibi bir mimar yaratıyorsak da hı hı. biliyoruz ki o kendi hiçbir zaman mimar demedi bugünkü anlamda architecture yani mimar olarak mimar ee, bu bu kuşağın aslında kamusal alanda ve kent kültüründe ilk defa e, bu görünür olmaya evet, başladı görünür olduğu ve, ve oturduğu ve evet, belki... bu zümrenin hı hı. modern anlamda oturduğu ...süreç ve aslında aynı zamanda... ...onun da mimarları, onun da öncüleri. Ee, 1870 önemli bir tarih çünkü... ...Tanzimat Fermanı'nın tanıdığı haklar var. Ee, göreli haklar. Ee, şehirde bir para var. Ee, Osmanlı batılılaşma dönemine... Gir ...giriyor. Bu çok net. Ee, büyük pera yangını yine hı hı, aynı tarihlerde... Hı. ...ve e, perada... ...büyük bölümü o dönem konak olan ve ahşap... ...olan yapıların daha sonra... Dönemin yaşam standartlarına daha uygun olarak apartmanlaşmaya açılması ve o boş arazilerin bu mimarlar için iyi bir e, kulvar olması belki bir etken olarak düşünülebilir. Hı hı. Ve yarım asır gibi kısa bir sürede zaten son cumhuriyet devrimi yaşanıyor ve bu mimarların hepsi... Iı, tasfiye ediliyor Ama yarım asır gibi kısa bir sürede Bu grubun bu zümrenin yarattığı bir İstanbul'dan bahsetmek gerekiyor Ve bunların kendi ekollerini kendi yaklaşımlarını Kendi ıı, tavırlarını ıı, hı hı. çizdikleri bir kent kültüründen Şehirleşmeden bahsetmek gerekiyor O ara dönem aslında ben bu yarım yarım asırın mimarlarıyla gidip geliyorum Yani hı hı. birinci ulusal mimari akımına kadar Giden öncesi de Aslında 1850'lere kadar bile dayanmayan Çünkü öncesi çok meçhul ve Mimar dediğimiz alan çok anonim Bugünkü Hı -hı. anlamda bir mimardan söz etmek çok güç. Ee, o ara dönemin ilk mimarlarıyla e, bugün arasında da bir karşılaştırma. Kısaca ne yapıyorum mimar yazıtlarıyla? Evet, aslında onu onunla ilgili şeyi Hı -hı. de soracaktım. Yani çünkü sergi e, başlı başına kendisi zaten Hı -hı. ilginç bir durum olacak ve ziyaret edilebilecek. Ben istiyorum ki yani burada e, o e, deneyimin dışındaki bazı şeyleri de konuşalım. Mesela belki araştırma e, sürecinde... ...ki şeylerle ilgili bir şeyler Ben bir mimar yazıtıyla ilk defa aslında Beyazıt tarafında tanıştım. Hı hı. Çünkü benim okulum İstanbul Üniversitesi. ilk üniversitem yani lisansım hı hı. Fen Edebiyat Fakültesiydi. Ve biz oradan ara sokaklardan inerek Galata Köprüsü'nü geçer. Beyoğlu'na gelirdik okuldan sonra ve herhalde Taşçıyan'a ait bir yazıttı. Onu hatırlıyorum yani. Üniversite birinci, ikinci sınıftaydım Tekrar dönüp onu fotoğraflamıştım. Daha sonra Monceri'ye ait bir yazıt vardı. Onu sadece fontundan dolayı fotoğraflamıştım. Hı hı. Çünkü font çok güzeldi. Arnava bir fonttu ve onu belki bir gün kullanabilirim ya da bulabilirim diye. Hı hı. Gibi gibi aslında tam ne yapılacağı bilinmeden başlanmış bir araştırma serüveninden bahsetmek lazım. Ama ben mimar yazıtın ne kadar buraya özgü olduğunu ve ne kadar Akdeniz'de ve ne kadar buradaki kültürel iklimde bir anlam taşıdığını aslında mesela... Amsterdam'da hiç mimaryası görmeyince anladım. Yani hı. aslında bu her yerde de olan bir şey değil. Hı hı. Burada olmuş, farklı dillerde olmuş, belli karakteristiklere oturmuş ve bunların bir anlamı var. Yani burada aslında semiotik olarak bir, bir dil kuruluyor. Ee, diğer taraftan ee, tasarım iddiası boyutu benim için çok önemli hı hı. Yani yaptığın şeyin arkasında Üstüne durmak attık, Yaptığın şeyin üzerine imza atmak Çünkü biz tam olarak sanatta da bunu yaparız hı hı. Yani e, evet belki bugün Eserlerimizi bu şekilde imzalamıyoruz Ama e, bu aslında Sanatın da geleneğidir Belki sanattan mimariye intikal etmiş bir bu. E, Sahiplenmedir Çünkü kentsel hı. mekanın yaratılmasında aslında O tartışma mimarlar arasında da çok fazla e, Yapılır hı. şöyle ki Mimarı bilinmeyen yapılar artmaya başladığı zaman kentte, <gülüyor> bu bahsettiğin yaptığın yapının sorumluluğunu almak külfetinden de seni özgürleştirdiği Kasla için. Aslında özgürleşmiş Yapının niteliğinden, kentsel mekana kattıklarından Aynen. ya da yarattığı diğer problemlerden bir bakıma kendi sorumluluğunu bırakmış oluyorsun Aynen. gibi oluyor. Ama ne kadar çok bilinirlik artarsa bu sefer onun da bütün yarattığı her şeyi yükleniyorsun. İyi, olumlu ya da olumsuz Hı -hı. anlamda. Bu aslında meslek pratiğinin profesyonelleşmesinin de önemli göstergelerinden bir tanesi. Tam da bahsettiğim gibi o yazıtlar da. O meslek alanının özellikle sivil anlamda evet. e, örgütlendiği bir tarihe denk geliyor evet. değil mi? Ve e, tabii bir şey daha ilk defa kamusal alanda bir mesleki zümrenin ismini binalara kazınmış olarak public olarak Hı -hı. görebiliyoruz. Hı -hı. Yani orada da çok büyük bir iddia var ve Hı -hı. E, ben ara ara bu yazıtlarla tabii daha yoğun haşir olmaya başladığımda aralarında belli ipuçları ve Hı -hı. bunlar üzerinden nereye varabilirim? E, önce bir aileyi fark ettim farklı farklı. ...binalardan önce Dimitri Giorgiades... Hı hı. ...daha sonra Stefanos Giorgiades... ...bunların birader olduklarını... ...yani erkek hı hı. kardeşi olduklarını tam olarak kanıtlayamazken... ...başka bir binada üç yıl sonra... ...Giorgiades Freres... Hı hı. ...ve e, daha sonra başka bir binada... ...bunların kurdukları son bir şirket... ...çünkü burada kompanileri de izleyebiliyorsunuz... Hı hı. ...ara ara e, bulduğumda... ...aslında yazıtların beni hala bir yere götürebileceğini... ...bu arada bir parantez açmak lazım... Tabii. ...İstanbul'daki mimar yazıtlarının biz bugün sadece... ...belki yüzde otuzu kadarıyla karşı karşıyayız... ...yani bunların çok büyük bir bölümü zaten... Yok ...ya imha edilmiş hı hı. ya üzeri kapatılmış... Hı hı. E, ...çoğu kabartma değildir... ...oymadır bunların... Hı hı. ...o yüzden eğer bina sıvanmışsa zaten kalmış... ...benim kitapta harici onlar da var... Birçok yerde levha belli ama üzerinde yazıt yok hı hı. bilinçli olarak kapatılmışlar var kazınmışlar var kırılmışlar var vesaire ama bunlar üzerinden bile bir, bir harita çizilebiliyordu yine bir harita şurada çizilebiliyordu mesela Beyoğlu Yarımadası'nda tamamen Latin alfabesi kullanılırken hı hı. E, Sirkeci tarafında mutlaka Osmanlıcası da kullanılmış. Hı hı. Yani bütün binalar çift yazıtlı olmuş ve o zaman belki de sarayın etkinliği ve hı hı. bir şekilde ile orası arasındaki kültürel e, pozisyonların farkı da ortaya çıkabiliyordu gibi gibi birçok şey sıralanmaya başladığında mimar yazıları benim için başlı başına bir araştırma e, alanına dönüştü. Zaten doğal olarak master eğitiminde Uğur Tanyeli ile Bülent Tanju ile ders almaya başlayınca ki ben mimarlık okumadım... ...derslerimi master programındaki derslerimi mimariden alıyordum. Hı -hı. O zaman benim için biraz daha kritik anlamlı olmaya başladı ve yerine oturdu diyebilirim. Ayın 31'inde evet. başlayacak sergi. Evet, evet. Sergi için bence yeterince böyle kışkırtıcı ipucu verdik biraz dolu dolu hatta ee, bir ara verelim ee, sonra da kitaptan aslında bahsetmeye devam edelim çünkü sadece sergi Olur. değil bir de senin bir kitabın aynı zamanda aynı tarihte Hı -hı. lanse edilecek onu konuşalım aradan hay sonra. Hay. Ale Mimarlık programı devam ediyor. Ben Hasan Cenkdereli, Tayfun Serttaş konuğum. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Bu yorgunluğu içerisinde Hı -hı. bana vakit ayırıp e, sizlerle beraber ayın 31'inde Studio X'te açılacak olan sergisini ve aynı zamanda da lanse edecek olan kitabın detaylarını ve gizemli bilgilerini bizle paylaştığı için <gülüyor> tekrar hoş geldin. Hoş buldum. E, biraz kitaptan bahsedelim. Issız Kent Üçlemesi. evet. Ne ipucu verecek bize bu? Isıs ee, kent işlemesi aslında sürekli nüfusu, yoğunluğu, kalabalığı ve dünyadaki bu özel pozisyonuyla anılan İstanbul'un bu kez e, ıssızlığı üzerinden yeniden hı hı. formüle edilmeye çalıştırıldığı bir kitap olabilir. En kısa haliyle böyle hı hı. özetlenebilir. Çünkü bu kez e, elimizde hep aldığı, kazandığı e, nüfus değil kaybettiği nüfus hı hı. E, gönderdiği insanlarla düşünülen ve tasarlanan bir İstanbul metaforu var ve onun içerisinde Öyle. benim kendi yaşadığım çünkü İstanbul aynı zamanda çok nüfus kaybetmiş ve dünyanın her yerinde farklı farklı diasporaları olan hı hı. dünyanın bugün bir sürü yerinde İstanbulluk üzerinden bir araya gelmiş insanlar görebilirsiniz bunu sadece İstanbul'da. sayısal bir kayıp olarak nitelendirmiyoruz, nitelendirmiyoruz tabii ki kent kültürü bağlamında bakmak gerekiyor hı hı. Ee, tartışmaya açtığım ama çok da bireysel bir tarafından tartışmaya açtığım hı hı. bir kitap Üçleme kendi içinde bir ironi çünkü aslında üçü aynı hikaye. Hı hı. Birbirine bağlanırken gördüğümüz metodoloji ya da gördüğümüz yöntem ya da medium belki değişiyor. Ama kitabın sonuna ulaştığımızda aslında hep aynı şeyi okuduğumuzu fark ediyoruz. Birinci bölüm Kimsenin Olmayan Hayatlar. Orada benim birebir tarlabaşı. Da yaptığım 2005 senesinde transeksüel seks işçileriyle yaptığım hı hı. mülakatlar var ee, biraz yeniden geriye doğru gidiyor ikincisi kimsenin olmayan binalar bu kez hı hı. binalara bakıyoruz ve merkezinde mimarlar mezarlığı var ama aslında bu binalarda en sonunda o e, e, çalışanlar için Genelef hı hı. olarak kullanıldığı büyük bir bölümü ve e, en Sonunda ise kimsenin olmayan fotoğraflar. Hı hı. Yazılamayan görsel kültür dediğimiz bölüm var. Orada da benim fotoğraf arşivleriyle bugüne kadar yapmaya çalıştığım şey var. Aslında fotoğraflardaki insanlarda bir şekilde binaların ilk sakinleri hı hı. gibi tezahür edilebilir. Yani yazılamayan görsel kültür, yazılamayan mimari, yazılamayan biyografi alt başlıklarında toplanan üç katmanlı bir kitap. Ee, tabii bir tanesinde mimari gibi bir alanla çalışıyorsunuz. Hı hı. Bir tanesinde fotoğraf arşivleriyle çalışıyorsunuz. Bir tanesinde ise aslında bugünün... Bütün toplumsal problemleri içerisinde hala çözülememiş bir vaka grupla çalışıyorsunuz. Hı hı. Ee, ama aslında üçünde de e, aynı şeyi yapıyorsunuz. Bu benim için bir yüzleşme tabii, tabii her şeyden önce. Ve aynı zamanda kent için de bir yüzleşme. Yani senin gösterdiğin, hı hı. E, işaret ettiğin alan yani diğer işlerinde hı hı. de olduğu gibi. Ama bu şu üç bahsettiğin durum üstünden de konuşursak. Yani sahrafta... E, fotoğraf e, karıştırmak mesela benim de kişisel bir Hı -hı. merakım Hı -hı. ve onların hikayesini duyduğumda baya bir e, hüzünlenmiştim aslında. Çünkü Hı -hı. E, geniş bir e, nasıl diyelim gündelik hayat izi gözlerinin önünde evliliklerden Tabii. düğünlere e, cenaze törenlerinden e, gidilmiş Hı -hı. tatillere işte askerlik fotoğraflarından e, belki de bugünün hayatı içerisinde tam da sezemediğimiz bir Eğlence ya da üzüntü Hı -hı. anına dair. Çünkü kültür alanı değiştiği için fotoğrafın tariflediği kodlar da anlaşılır halde, Hı -hı. anlaşılır olmaktan çıkabiliyor. Ee, aileler e, bu fotoğrafların sahibi olan e, yaşlılar öldükten sonra ve çoğunlukla da kimseleri kalmadığı zaman e, ve de paylaşılamayacak bir malzemede olduğu için bu daha doğrusu bir şey değmeyeceği için Hı -hı. bunları e, atıyorlar. Ve e, çöpçüler ve çöp ayrıştırıcıları Bunları satılabilir bir malzeme olduğu için tekrardan toplayıp sahaflara getiriyor. Ve bunlar birdenbire bir kültürel alan olarak yeniden kendilerini var etmeye başlıyorlar. Hı hı. Onları görüp bakan insanlar açısından. Ama aslında bir kimsesizliği ve terk edilmişliği de tarifliyor hı hı. bu tabii anlamda. Ki, yani e, birdenbire sizin en önemli anınız olan fotoğraf. Bir çöpçünün bütün elinde Mesela de. bütün mimari Projelerde de öyle oldu Tabii. Yani mesela o benim bahsettiğim Orta direkt mimarların hiçbirinin projelerine Ulaşamıyoruz onların da akıbeti böyle oldu Birçok insan Özellikle Cumhuriyet sonrası ve çok sistemli Burada problemler yaşanırken okul müdürleri hı hı. Bile Belli endişeler taşıyıp okula dair Özel evrakları evlerine taşıdılar ve ikinci üçüncü kuşak jenerasyonlar Bunlara hiçbir değer veremeyip bunları Çöpe atıyorlardı hmm. ve bunlar bit pazarlarından çıkıyordu. <gülüyor> Zorafyon'un bir grup arşivi bir bit pazarından çıktı. İnanılmaz. Evet yani bunlar böyle oldu. Çünkü endişeydi insanları önce bunları toplayıp evlerine götürten <gülüyor> kamusal bir şeyi de bazen almak zorunda kaldılar. Ama sonra bunlar dediğin gibi belli bir ilgi ve değer evet. artık arz etmeyince gözden düştü ya da yeni jenerasyonlar bunlarla bir iletişim kuramadığında yani bir tahminen bütün binalara ait projeler böyle kayboldu İstanbul'da Muhtemelen. bu şekilde gittiler Muhtemelen. yok çünkü elimizde yok yani Hı. orijinal projeler yok yani şey de ee, çok ilginç değil mi yani bu tasfiye süreci de aslında başlı başına enteresan problemli bir şey yani 1870'lerde ee, vatandaşlık hakları üstünden dillendirilmeye başlanan hı hı. bir özgürlük ortamı Aslında kendini giderek yani Osmanlı'nın imparatorluğun son dönemlerinde giderek kendini hissettiren baskıcı bu üsluba Daha sonra da Cumhuriyet dönemiyle de beraber başka bir kurgunun içerisinde o, o, başka evet, bir dile tercüme ediyor O tam da ediyor. zaten şey gibi kitapta da ondan özellikle bahsediyorum Yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı hı hı. bir cennet gibi anlaşılmamalı hı hı. O kentsel zenginlikle gelen felaketin habercisi yani hı hı. O zaman evet İstanbul hep şey giderler işte burası multikültürel bir hayır. Hı hı. O zaman belki 17. yüzyıl daha samimiydi hı hı. ama 19. yüzyılın sonu zaten 1915'i e hazırlayan 1. Dünya Savaşı'nı hazırlayan yani o bütün gerilimin has çıktığı yani. anlardı bunlar. Ama işte bu arada mesela bir, bir zümre birey kimliğini ortaya koydu. Çok başka bir şey yaptı hangi etnisiteden olursa olsun. Hı hı. Ee, ama... Ee, ben de öyle okumuyorum ve öyle anlamıyorum. Orada bir evet zenginlikten söz etmek lazım ama hı hı. kimlik gerilimleri de bu noktada had safhaya çıkıyordu. Ve zaten Akif e, Sonrası malum hı hı hı. E, hepimiz biliyoruz. Ve e, buradan dediğin gibi aslında bireyin birey olduğuna dair yani bir tarafta mimar diye bir şey var. Bir tarafta evet. birey mimarlar var. Ama telefon defterleri, reçeteler, e, notlar, hatıralar... Ofise ait materyaller hı hı, hı. bugün hiçbiriyle karşı karşıya değiliz bu zümre yok aslında hı hı. ve ki aslında bu zümre modern bireyin oluşmasına ne kadar etkili ve önemli evet, tamam. e, ve tabii ki o e, zaten mezarlık kurgusunun toplamında çünkü mezarlarda yok hı hı. E, kaybedilmiş bir Onu soracaktım evet. bak onu soracaktım hı hı. yani programdan önce de yani kayıttan önce hı de aklımdaydı ee, binalar üstünden mimarı takip edebiliyoruz Ama mezarı üstünden de takip edebiliyor muyuz Bu insanları diye soracaktım yani o ee, Birkaç kişinin var evet. hı hı. Ama Yüzde doksanın yok Zaten birinci dünya savaşı levantenleri Büyük oranda tasfiye ettiği için hı hı. Levantenlerin bir kısmı döndüler e, Monceri gibi yaşayanlar oldu Ama hı hı. onlar e, Birinci ulusal mimar yakımıyla devam ettiler e, Evet yerli azınlıklardan Olanların e, mümkün hı hı. ama bunların Levanten. içerisinde bir iki tane belki bilinen vardır mezarı hı hı. ve bu insanlar hiçbir zaman tabii zaten kendi cemaatleri içinde o dönem önemli olmaktan bir adım öteye geçemedikleri için aslında hiçbir de sarayın gözüne giremediği için tam olarak hı hı. E, öyle bir anıtsal durum da yok yani birçoğunun mezarı da son derece sıradan belki önünden geçsen hiç burada Beyoğlu'nda yedi tane bina yapmış bir adam yatıyor diyemeyeceğim mezarlardır yani benim ben bir, ikisini biliyorum hı hı. fotoğraflardan biliyorum öyleler çok teşekkür ediyorum süremiz bittiği Rica için e, toparlamamız gerekecek ama bence keyifli bir girizgah olduğunu düşünüyorum Bugün siz e, programı dinliyorsunuz, e, dinliyorsanız yarın serginin e, açılışı ve kitabın lansmanı var demektir. Tekrarlayalım, e, Studio X'te olacak Studio sergi. Studio X İstanbul'da, çünkü Studio X dünyada 9 ülkede daha var. <gülüyor> <gülüyor> e, Tokyo'da falan değil. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Onu belirtelim. E, İstanbul Studio X'te, evet. e, hemen Fındıklı'da, e, Mimar San'ın Karşı Çaprazı, bu gökkuşağı boyanan merdivenlerin, e, ünlü merdivenlerin evet. iki bina evet. yanındayız hemen. <gülüyor> Ee, tabii konu çok geniş yani burada evet. 10 dakikada 20 dakikaya sığdırmak belki biraz da çok e, şey gelebiliyor. Anca bir giriş gibi. Ama e, üzerine çalışıldıktan sonra ve mimarlara o dönemin birey mimarlarına adanan belki bu mezarlıkla biraz haşeneşli olduktan sonra bence de sergiden biraz daha farklı çıkacak ve kente belki biraz daha farklı bir gözle yaklaşmaya başlayacaklar. E, acikmimarlik.blogspot.com adresinden ekstra bilgileri burada konuşamadığımız şeyleri de ben Tayfun Serttaş'tan rica edeceğim hı hı hı. onları da paylaşma hı hı. fırsatımız hı hı. olacak e, çok teşekkür ediyorum katıldığın rica için ederim. sizlere iyi günler diliyoruz